Demek. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Zafer abi bu haftaki bölümümüzün adını ben değiştiriyorum. Değiştir, ne koyacağız? Kötülükten maraz doğar. <gülüyor> Nasıl? İyilikten değil miydi o ya? Ay iyilikten <gülüyor> miydi? Hep şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> aklım fikrim melk orada <gülüyor> Kötülükten zaten maraz doğar. <gülüyor> Doğru. Çok iyiyim ya. Evet sen fazla iyisin. Fazla iyiyim gerçekten. O yüzden aklım fikrim melk orada evet, Neyse. Man manveviye diyeceğiz. <gülüyor> Mami, zafer abi. Şimdi atasözleri ile ilgili çalışacağım demek ki bu hafta. Yanlış evet. söyledim çünkü. Olur. O zaman Silmarillion'un 7. bölümü Silmarillere ve Noldor'un huzursuzluğuna dair bölümüne giriş yapacağız. Evet. Bu hafta e, uzunca bir bölüm ama kitap için çok önemli bir bölüm. Bir de keyifli bölümdür yani. Aksiyonu bitmez. Aksiyonu pembe dizi gibi bölüm evet, diyebiliriz, değil aksiyonu mi? Aksiyonu bitmez yani. E, bir kere zaten kitaba ismini veren Silmarillerin ortaya çıkış meselesinin evet. daha da açıldığı bölüm. Ee, varlıktan, mücevherden, işte zenginlikten yine kötülük, yine kardeşin kardeşe düşmesi, yine hırs, kibir. Bu zenginlik başa belada. Allah'tan ki değil. Allah'tan değiliz yani. Ee, <gülüyor> bu bölümle ilgili senin düşüncen nedir? Öncesinde ama. Anlattığı tema ile ilgili. Ya şöyle, yani zenginlikten Değil aslında burada anlatılan şey yani mücevherin güzelliğinden yoksa değerinden değil yani ödenecek pahasından değil yani. Daha doğrusu değerinden de öneminden dolayı de değil diyelim. Yani burada güzelliğin bir sorun yaratabileceği de anlatılıyor. Yani o kadar güzel bir şey varsa bu paylaşılamayan bir şeye dönüşüyor. E paylaşabilmek için daha doğrusu kendisine herkes kendisine istediği için ayak oyunları, Kötülükler, savaşlar, hır, gür, yalan, rüya. Çünkü güzellik şeydir. Ee, kendi başına bir değer üretir aslında. Yani millet güzellik önemli değil, iç güzelliği falan filan ama iç güzelliği de sonuçta bir güzellik olduğu için hmm. sanki başka bir şeymiş gibi davranmanın gereği yoktur. Bu konuda kazanacak isim çok aklı başından bir lafı vardır. Yani şey der, ee, güzelliğe lanet olsun. Çünkü güzellik hissizdir ve insan acısı için hiçbir şey yapmaz. Aa çok güzelmiş. Yani silmariller de taraf değillerdir ama güzeldirler. Ben de soracaktım sana tam sen cevabını vermiş oldun benden önce. Bu kadar çok mücevher varken silmarillerin bu kadar çok maraza sebep olmasının sebebi de güzellik o zaman. Güzellik bir de çok farklı yani şöyle bir durum var silmarillerde. O zaman, hatta şimdi bile bilinen en sert element adamant elementidir. Hı hı. Ama şey Feanor hariç hiç kimse Silmarilerin neden yapıldığını bilmez, Valar dahil. Ama o kadar serttirler ki adamantla bile kırılamazlar, üstleri çizilemez, herhangi bir şekilde zarar göremezler. Hatta kitapta şöyle bir tarif vardır. Arda Krallığı'nda Silmarilere zarar verebilecek bir güç yoktur. Hı hı. Bu bana şeyi hatırlatıyor mesela tek yüzük meselesi gibi. Burada tek yüzük de sadece hüküm dağının ateşinde yok edilebilir. Başka hiçbir şekilde hiçbir güç tarafından yok edilemez. İluvatar hariç tabii. Burada tek yüzükten daha öte Arda da herhangi bir şekilde silmariller yok edilemez. Durumu var. Burada tek yüzyı hatırlatıyor bana. Ayrıca silmariller canlı mücevherlerdir. Işıktan haz alırlar. Haz duyarlar. O yüzden ışığı emerler. Ve emdikleri ışığı renk bir şekilde dışarı doğru verirler. Başka hı. yani onu çoğaltırlar. Silmarillerin canlı olması bir kalp gibi atıyor olmaları da e, diğer yaratılan yapılan işlerden farklılık gösterir. Hangi maddeden yapıldığının bilinmemesi ve Feanor'un burada bir şey göndermesi vardı, son savaş göndermesi vardır kitapta. Feanor mandos salonlarında tek başında yaşar öldükten sonra. Ve bu bilgiye haiz olan, bilen tek kişi Feanor olduğu için ancak son savaştan sonraki düzenlemede Feanor mandos salonlarından gelip bu maddeleri öğrenmemizi sağlayacaktır o zamana kadar silmariller neden yapılır hiç kimse tarafından bilinmeyecektir. Peki Zafer Ali kitapta bununla ilgili bilgi e, verilmiyor sanırım. Çeşitleri var mıdır? E, tek biçimliler midir? Şöyle e, kitapta verilen daha sonra verilen şeyler mesela bizim anladığımız gibi şey değiller. Bunlar e, hani bir tipleme vardır ya daimon işte köşegen bilmem ne bir mücadele. öyle değil yumurta gibi. Elips çok iri değil çünkü e, Feanor anına takıp gezebiliyor bunlar hani böyle kocaman bir şeyler değil. Muhtemelen yumurta büyüklüğünde falan irice hı hı. bir şey mücevher. Üç mücevher daha doğrusu. Bunların çok özel kılınmasının sebebi hem yapılan maddelerden hem de Valinor ağaçlarının iki ağacın ışığını kendi ağaçların ışığını içinde barındırabilmesinden. Hı hı. Başka herhangi bir şey. Valinor ağaçlarının ışığını sürekli bu koruyuculukta içinde barındırmaz. Hı -hı. Sadece Silmariller şey yapar. Şöyle bir şey var. Yani bu ağaçların bir gün yok olabileceği öngörüsüne sahip olduğu için Feanor böyle bir işe girmiş olabilir. Hı -hı. Bu bir öngörü. Yani bir öngörü olarak. Bu böyle bir şey olabilir. Yani bu ağaçlar yok olacak ama ağaçların ışığı yok olmasın. Bir yerde Arda'ya zarar vermeden, çevreye zarar vermeden bu ağaçların ışığını bir yerde muhafaza edelim düşüncesinden Feanor bütün ilmini, ustalığını, bütün zamanını bunlara vakfederek üç mücevher şeklinde hı hı. silmarilleri yarattığı söylenir. Peki güzellikler karşısında gözleri kamaşarak bakan, hasetle çatır çatır çatlayan kimdir? Melkor. <gülüyor> Tabii ki Melkor. Melkor duruyor mu peki? Tabii Melkor duruyor o sırada şey 3 çağ boyunca geçen hafta bahsetmiştik hı hı. cezasını tamamlamış. Gözetim altında ama serbestçe amanda da yaşamcından devam etmektedir. Ve herkese iyilik yapmak üzere bir riyakarlıkla herkese iyi davranır yardımcı olur falan. Aslında orada Tulkas da yumruklarını sıkarak bakıyordu yargılamada. Bu boyla Tulkas şeye inanmazlar Melkor'un nedamet etmesine pişmanlık söylemine inanmazlar. Onlar şüphelidirler. Vanyarda inanmaz mesela. İşte e, yumruklarını sıkıyordu ya evet. Zafer abi. Keşke bir dönseydi de yani tulkas hiç böyle hıncını içinde saklamasaydı o sırada. Tabii adam 3 çağ boyunca Mandos'un salonlarında tek başına yaşayarak ne damet getirmedi. Bir tulkas dönseydi ne damet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki rahatlardı. Öyle. Bizde öyle. Evet. <gülüyor> olabilir. Bu şeyi mücevherler ortaya getirdiğinde bütün aman hayran oluyor zaten. Şeyi. Hı -hı. Ee, bu Hatta man ve bunları kutsar. Öyle ki bundan sonra kalbinde kötülük olan, dilinde riya olan, gerçekte iyi olmayan her kim dokunursa bu mücevherlere elleri kavrusun, ruhları kavrusun ve bunlara sahip olamasınlarlar. O bakımdan da kötü olan zaten şeyi muhafaza edemez aslında. Kendinde elinde tutamaz sinmerleri. Zaten tenine dokunduğu zaman yakar. Ve e, onun acısına dayanılmaz. Bunu ilerleyen bölümlerde yeri gelince anlatacağız. Bu durumun nesnel olarak şeylerini göreceğiz. sonuçlarını da göreceğiz. Hı hı. Bu şeyler e, mücaferlere e, şeyin vurulması, Melkor'un vurulması Melkor'un aklına direkt olarak şeyi getirir. Ben bunları nasıl ele geçirebilirim? Bir plan yapmam lazım. Çünkü e, Feanor şey yapar. Bunları gösterir, sergiler. Sonra sadece çok önemli davetlerde alnına üçünü takarak gelir. Onun haricinde Trion'daki baba ocağında çok özel sandıklarda, hazinesinin bulunduğu yerde e, gizli tutar. Yani o her zaman şeyde yanında dolaştırmaz, herkesden saklar mümkün olduğunca. Çünkü Feanor da kendi yarattığı şeye hayran olmaya başlamıştır. Ve hayranlı bir tutkuya dönüşmeye başlamıştır. Ve bu bir saplantıya dönüşmeye başlamıştır. Silmarilleri ben yarattım ve bunlar bana ait hissi Feyanor'da yani belirmeye başlar. Kendi kibrinin kurbanı olmaya başlamıştır Feyanor aslında. Silmarilere olan büyük aşkıyla. Hı hı. Ama o kadar güzeldir ki bu öldü Silmarillerin görüntüsü her şeyi. Herkes büyük hayranlık duyar. Herkes bunu ister. Emenkor gibi zaten doğuştan mülkiyetçi kendine her şeyi güzel olan her şeyi kendine isteyen bir Varlık olduğu zaman bunun planını yapmaya ta o zaman ilk gördüğünde başlar Menkor. Bunu nasıl ele geçirebilirim? Bunlara nasıl sahip olabilirim? Ve Menkor politik zekası en üstün varlıdır. Tabii ki sadece gücüyle değil dedikodu kullanma becerisi. Çok önemli bir beceri. Ortalık karıştırma becerisi. Evet. Her türlü imkanla kötülük fışkırarak yürüyor. Evet evet yani o çok hani zaten ile eşit güçlü bir. Vala'dır. Melkor ilk yaratılış itibariyle hani şeyde değildir öyle. Ee, sıradan bir güç sahibi de değildir. Çok önemli bir güce sahiptir. Ama e, kendi hırsına yenilmiştir. Kendi isteklerine yenilmiştir ama Melkor'un hani zekası, yeteneği, gücü, elflerle falan mukayese edilebilecek bir şey değildir. Yani o, onun sınıfı farklıdır. O Valar sınıfından aynı olur yani. Hı hı. Melkor bunu düşünmeye başladığında bir zehirlenme yaratması gerektiğini anlar. Valar'la elflerin arasını bozmasının gerektiğini anlar. Bunu mukayese eder ve düşünür. Ve Feanor'u üstünden bir şey yaparak, yani Feanor'u kötüleyerek diyerek, Feanor yok ederek Silmaril'i nasıl geçirebileceğini düşünür. Hı hı. Ve burada delikodu yaymaya başlar. Çünkü Feanor buna meyillidir zaten. Feanor hırslı ve tek başınadır. Hani kendinden başkası, yani kendi babası oğlu ve Silmarilleri arasında bir duygusal ilişkisi vardır Feanor'un. Onun haricinde diğer çevreleriyle, üvey kardeşleriyle bile arası iyi değildir. O kendine dönük bir dehadır, öyle diyeyim yani büyük yetenektir. Melkor doğrunun yanına öylesine sinsice yalanlar ekler ve bunları Noldor arasında yaymaya başlar ki öyle alttan mesajlar verir ki mesela bu fitneyi duyduklarında yani akıllarına geldiğinde Noldor, Melkor'dan öğrendiğini fark edemez. Kendi düşünceleriymiş gibi hissetmeye başlar. Çünkü çok küçük böyle gölge karanlıklar koyar Noldor'un zihnini. Ve onlar kendi düşünceleriymiş gibi hissetmeye başlar. Ve ilk başta bu çabası tabii ki çok şeydir. Ee, zor ilerler. Hı. Çok şey olmaz böyle bir anda oldu falan değil. Ama Melkor, e, Silmarillere tutkusu yüzünden çok sabırlıdır ve Adım adım örer kötülüğünü. Adım adım bu sinareye ulaşma çabasını ilerletir. Bunu da şey yapacağız bu. Adım adım biz de ilerleteceğiz bu anlatıyı. Zafer abi bu yolda Melkor'un en çok işine yarayan bilgi galiba Valar'ın insanların yakında geleceğinden haberdar olması ve elflerin bundan haberdar olmaması değil mi? Çok önemli bir şey o. O silah Melkor için onu kullanabilmesi. Ondan bir ...evvel düşüncesi de şudur Melkor'un... ...onu da kullanır zaten. Noldor kendi yaptıklarıyla... ...artık biraz kibirlenmiştir de. Hı hı. O kibri çok... ...akıllıca olan Çünkü kibir tek başına kötülük olmasa bile... ...kötülük doğrucu bir şeydir. Ve Melkor Noldor kibrini kullanmaya başlar. Bu sadece Feanor'a özgü bir durumda değildir. Yani Noldor kendi yaptıklarıyla... ...böbürlenmeye başlamıştır. Ve onlara şey yapar. Der ki siz burada... İradiniz değil misiniz yoksa Valar sizi orta dünyadan koparttı buraya mahkum etti ve bu şeyi ufak ufak duyurmaya başlar siz burada aslında bir şey hayatı yaşamıyorsunuz efendi hayatı yaşamıyorsunuz çünkü şey Valar sizi buraya çağırdı ve buraya kapattı hı hı. ve burada sınırların ötesine de geçemiyorsunuz demek ki siz burada bir esirsiniz aslında kendi hayatını yaşayan esirlersiniz bu şey, düşünce ufak ufak kıpırdanmaya başlandı oldu arasında. Hı hı. Van Yer'de öyle bir sorun yoktur. Çünkü Van Yer tamamen manveya ye sadıktır ve tartışılmaz bir sadakatleri vardır. Ama Teleri'ye de kendisi, geçen hafta da bahsettik bunlar, Teleri değersiz bulur. En son onlar gelmiştir amana, denizcilik bilirler, pek başka iş bilmezler falan diye hafife alır Teleri'yi aldığını. O bakımdan şey yapmaz. Onları, ama Noldor'u işler. Çünkü Noldor bilginlerdir, derin nerflerdir. Ve işte onların da zaafı yapabilmek ve yapabileceklerini öğrenebilmek üstüne bir zaafları var. O kadar çok buna saplanıp kalırsam o da bir şeye dönüşüyor. Hı -hı. Ee, düşüncesizlik diyor. Fokuslanmak çevreyi görmemeyi sağlıyor çünkü. Hı -hı. Bir de şey bilgisi var tabii. Melkor bir ayınur olduğu için şeyin farkındadır, insanların artık gelme vaktinin yaklaştığını farkındadır. İnsanlar hakkında ama neredeyse hiçbir şey bilmez Malkor'da. Çünkü e, İluvatar'ın üçüncü temasında, Ay nur müziğinde üçüncü temasında insanların yaratılışı vardır. Ve o kendi müzikte kendi çalgı çengisini yaptığından çok da dinlememiştir o temayı. Ama hani bir insanlar gelecek bilgisine sahiptir gene de. Şeyi kullanır, bu çok temeldir Tolkien'de, çok önemlidir. Bunu sık sık söylüyoruz ve yani sık sık da söyleyeceğiz. Valar insanların gelme vaktinin yakın olduğunu bilir ama elflerin insanlardan hiç haberi yoktur. Hı hı. Man ve insanlara, şey, elflere insanlar yani İluvatar'ın ikinci çocuklarının geleceğinden bahsetmemiştir. Hı hı. Bu aradaki bilgisizlik, iletişimsizlik şüpheyi arttırır. Elfler acaba İnsanlara ne tepki vereceklerdir, insanlar nedir, neye sahip olacaklardır, neye sahip olmayacaklardır. Çünkü onlar da İlibatar'ın çocuklarıdır. Elflerin burada insanların ölümlü olacağını bildiği için elflerin ölümsüz olduğundan dolayı oradaki kibrine sürekli dokunmaya başlar Melgur. Onları size tercih ederler der. Orta dünyadan sizi alıp getirdiler, buraya hapsettiler. Bunun sebebi de şeydir. Orta dünyanın komple insanlara verecekler o sonsuz güzel toprakları, insan krallıklarına, hizmetine verecekler. Çünkü insanlar ölümlü ve size göre daha oldukları için zeka olarak onları yönetmek çok kolaydır. Ama siz orada olsaydınız sizi yönetemezlerdi, sizi kendi krallığınız olurdu. Sizi çarptırmadan burada tutsak ettiler. Bu dedikoduyla yaymaya başla. Noldan arasında bir huzursuzlanma, bir acaba şüpheye düşme durumu. Bir kibirlerine dokunma, gururlarına dokunma durumu. Ve Valar'la insanların bu tür tavır olacağından dolayı Valar hakkında bile acabalara düşmeye başlarlar. Sanki her şeyi kendileri yapmıştır Valar bunlara hiçbir şey öğretmemiş gibi. Burada da yine şunu ayrıyeten belirteyim. Böyle şeyler olur ya haritalar olur. Katlarsın, küçük şu kadar kalın sonra kocaman haritaya dönüşür. Her bütün şey olur, parçalar birlikte olur. Şimdi böyle yapışmış kartonlar gibi açtıkça bu simülasyonlar diğer kitaplarına yansır tolkiyeli. Çok akılcadır. Buradaki Noldor, Valar arasındaki haset durumu benzeri daha sonra bahsedeceğimiz Númenor insanlarındaki Sauron'un Melkor gibi araya fitne sokmasıyla Valar'a isyanına yakın bir hale gelir. O oraya simüle edilmiştir, aktarılmış gibidir kitapların devamında göreceğimiz üzere. Hı hı. Tolkien'de bütünlük algısı olayların benzerliği üstündedir çünkü canlının düşünme şekli aslında aşağı yukarı birbirinin zincirleme tekrarı halindedir. Hı hı. Şeyler farklı olur, yani kişiler, isyan edenler, efendiler, ya da efendi gibi görünenler, isyanlar farklı dönemlerde, farklı çağlarda farklı ırklar arasında olabilir ama canlının düşünme biçimi aslında belirgindir ve bunda ne acı kendi dünyamız içinde çok büyük değişikliklere sahip değiliz. Hala bu tekrarlar, birbirini taklit eden, sümle eden durumlar hala yaşıyoruz yani. Gerçek dünyanın bir simülasyonu olabiliyor. Evet. Zafer abi. Peki Feanor'un ruhundaki o sınırsız özgürlük ve e, tutku büyümeye devam ediyor aynı Tabii. zamanda değil mi? Tabii. Bunun yol açacaklarının işaretlerini de yavaş yavaş görüyoruz. E, Melkor'un onu yanına çekmeye başlaması, yavaş yavaş etkilemesi. Feanor Melkor'a çok yakınlaşmaz. Ama mesela Melkor'un zekası orada devreye girer zaten. E, Feanor'a Melkor'un Yarı gerçek, yarı yalanlarını söyleyebilecek yerlerde bunun dedikodusunu, dedikodusunu çıkartır. Zaten orada bulunan Nordol grubu gidip Feonor'a bunu söyleyecektir. Belki direkt Melkor söylese zaten direkt güvensizlikle hiç sorun çıkmayacak. Ama Melkor onu bildiği için kendisi söylemez. Ona söyleyeceklere söyler. Onlar da gider Feonor'a söyler. Böylece kendi ırkından birileri duyduğu için daha doğru gelir. Şey der mesela yani önemli yalanlarından bir de şudur. Sizi orta dünyadan getirip burada köle yaptı. Buradan sizi asla göndermeyecek. Siz burada hep Valinor'un efendilerinin altında köle gibi yaşayacaksınız. Oysa durum öyle değildir. Yani özgür iradeleriyle gelmişlerdir. Ve istedikleri zaman da gidebilirler. Bunu bile unutturur bu dedikodu. Tabii bunlar yıllar yıllar süren bir şey karışık. <gülüyor> Ve şeye, e, yavaş yavaş Valar'a karşı da Noldur arasında şüphe yaratmaya başlar. Valları da acaba hakikaten bizim Efendimiz olarak mı davranıyorlar? Bizi buraya tuzak mı ettiler? Bizim yaptıklarımızla zenginleştiler, bizim yaptıklarımız sayesinde bu kadar. Güçlendiler ama şey bize efendilik taslıyorlar gibi bir hissiyata sonuçta toplumu getirir Melkor'un. Melkor'un istediği düzen yavaş yavaş oluşuyor. Öyle ki daha sonrasında Feanor ve Fingolfin arasına da nifak doğumu giriyor. Evet zaten kardeşleriyle, üvey kardeşleriyle Feanor'un arası iyi değildir. Onlara ayrı bir fesatlık sokar. Yani Fingolfin ve Fenerfin'e Melkor. Feodor'a ayrı bir fesatlık sokar. Yani ikisini birbirine şey yapar, e, rekabet eder e, hale sokar. Yani Feodor'a gider, <gülüyor> Feodor'un kulağına söyleyeceklerine gider. Der ki, yani babasının sevgisini kendilerine istiyorlar. Artık bunlar da büyüdü. Finkorfin ve Finarkin büyük kranslar oldular. Feodor'u buralardan uzaklaştırıp babasından iktidarı almak istiyorlar. trilyondan kovacaklar onu. Ee, şey, e, film ve Finarfin'e orfime giderlerler ki şey babası film beyi kralı Feanor etkisi altına aldı. Zaten sizi sevmiyor. Üvey kardeşleri zaten arası iyi değil. Muhtemelen sizi buralardan uzaklaştıracak. Sizin iktidar payınızı yok sayacak. Z sevmiyor sizi. O bakımdan hani çok tehlikeli bir durum. Kendi soyunuzun kurulmasına bile neden olabilir. Feanor öyle kibirli bir falan. Her ikisini birbirine düşman etmeye başlar. Feanor zaten şey değildir. Hani böyle üvey kardeşine yakın yani abilik eden falan bir adam değildir. Hoşnutsuzdur. Babasının ikinci evliliğinden de hoşnutsuzdur. Oradan olmuş kardeşlerinden de hoşnutsuzdur. Feanor'un aklına daha fazla yatar bu iş. Ama Finarfin ve Fingolfin de rahatsızdır bu durumda. Çünkü Feanor'un kibri, yeteneği, becerisi onları korkutur. Hani acaba bizi istemez, bizi triyondan kovar mı falan diye şüphelere düşmüşler. Melkor, Melkor ufak, ince ince işledi. Bütün herkesin e, zihnini, ruhunu ortalık vermeliğe verildi değil mi Zafer abi Melkor'un evet. yarattığı dağlarla? Şimdi sıra gerçek silahlara geldi. Evet. Belli bir yere geldikten sonra Melkor artık der ki hani bu fitne, fesat iyice açın yani duyulmaya, belirginleşmeye başladı. Ama bunlar Valinor'da herhangi bir savaş olasılığı falan olmadığı için Silah hazır zırha, nifere ihtiyaç duymayan topluluklar. Gerek yok çünkü bir savaşları yok. Ama yavaş yavaş bu silah işini de yani Valinor'u da kan dökülecek hale getirmeye başlayalım. Onun da zamanı geldi diye düşünüyorum. Ee, şöyle de Valar hakkında bir dedikodu yapar onu atlamayalım. Ee, Valar der, senin, yani Feonor'a duyacak, ona duyurtacak ağızlara söyler. Valar, Fingorfin ve Finarfin'den yana. Çünkü sen onları, Trion'daki Silmarilleri kendi evinde saklıyorsun. Valar bundan hiç boşluk değil. Çünkü Valar, e, Silmarilleri kendilerine bırakılmasını istiyor. senden Silmarilleri alacaklar. E, bu daha da şey yapar. Fenur'u daha da asi hale getirir. Onları ben yarattım. Onlar benim mücevherlerimdir Ve gün geçtikçe onların içindeki ışığı aslında... Vaninor'un ağaçlarının ışığı olduğu gerçeğinden de uzaklaşmaya başlar. Kendine ait bir ışık değildir ondaki ışığı. Silahlanma işini de şöyle, çok akıllıca halleder Dermelko. Tabi bunlar ailelerden oluşuyor, Noldor silahları. Yani şeyleri de, hepsinin ayrı aileleri bir şeyleri var. Her birine ayrı ayrı demircilik ve silah yapma işini öğretir. Herkes gizli bir şekilde kendi silahlarını yapmaya başlar. Ve herkes sadece kendisinin buna... E, sahip olduğunu düşünmeye başlarlar. Yani miğferler yapılır, armalar yapılır bilmem ne onları takıp havalı havalı gezerler falan ama kılıçtı, mızraktı oktu falan sadece Melkor bizim aileye söyledi biz kendimizi garantiye alalım diye hepsi kendi demirhanesinde, kendileri silah üretiyor zannederler. Fenur daha akıllıdır bunlardan. Gizli bir demirhane yapar. Hı hı. ve demirhanede kendi muhteşem çünkü en büyük uslu odur. Oğullarıyla beraber kendi işte kargılarını, oklarını ve kılıçlarını üretmeye başlar. Kendi ablemini üretir, kendi miğferini üretir. Ve bu şeyden demirhaneden merkezli de bir haber yoktur. Yani o kadar gizli yapılmış bir şeydir. Mesilahlanmayla birlikte de zaten o kötülüğün son aşaması da tamamlanmış olup Vayner'ın parlak günleri sona erer diyebilir miyiz Zafer abi? Oraya e, Ondan evvel olanlar var. Mesela işte tam olarak şeyin kopuşu var. Kardeşleriyle aralarının kopuşu var. E, o, durum. Şöyle bir şey oluyor. Artık öyle bir hale geliyor ki Feodor aleni bir şekilde ben orta dünyaya dönüp kendi kurallığımı kuracağım. Ben oradaki sonsuz topraklara gideceğim. İsteyen herkes de benimle gelebilir diyor. Bu e, Valar'a bir isyan aslında. Ben gitmek istiyorum, ben burada durmak istemiyorum. Ben burada Valar efendilerinin uşağıyım muhabbetine getiririz. Ben orada kendi topraklarıma sahip olacağım. Ve benimle gelmek isteyen herkes de benimle gelsin falan demeye başlar. Fil ve akıllı bir kraldır babası Valar'a da büyük saygı duyar. Bundan çok tedirgin olunca kendi aile toplandığı bir divan oluşturur. Divanda toplantı sırasında... Film golfin hızlıca divan odasına gelir. Babasının yanına gider. Der ki hani sen bizi orta dünyanın karanlıklarından, Melkor'un kötülüklerinden, tehlikeli yollardan geçirerek amanın ışığına getirmedin mi babam ve kralım? <gülüyor> sen bu Noldor'un kralı değil misin de üvey abim Feanor kendi adına hüküm veriyor, kendi adına konuşuyor, bütün Noldor adına konuşuyor. Bizim kralımız sensin. Feanor değil diye konuşurken Feanor tam silahlanmış, kuşanmış bir şekilde divan toplantısına katılır. Bu son kelimeleri de duyar babası da bulur. Sen der babamın sevgisini benden almaya, babamla arama fitne sokmaya mı çalışıyorsun? Defol git divandan der. Fenerife babasına saygıyla selam verir. Sesini çıkartmaz. Olay büyümesini ister. Divandan çıkar. Ama Feonur şey yapamaz, hırsına gelip düşer. Çünkü Silmalilerden daha çok sevdiği bir şey varsa babasıdır. Hı hı. Babasının sevgisini üvey kardeşlerine verme ihtimali onu delirtir. Peşinden koşar. Mindon Eldevelia derler. E, Ingve'nin kulesi. E, şeyde Tam onun altındadır. trilyonda şeyin evi. E, Fimve'nin evi. Orada bütün elflerin arasında falan kılıcını çekip göğsüne dayar finar. Der ki bu kılıç senin dilinden keskindir. Babumu arama girerse, esaretini devam ettirmek isteyen bir ne ol oradan kurtarmaya yarar. Bu kılıçlar Öldürmekle tehdit eder. Gene şey yapmaz. Finer fin. Harfin. Abisine üvey abisine karşılık vermez. Ama sinirli bir şekilde evden ayrılır gider kardeşini aramaya gittiği söylenir. Sırf bu davranıştan dolayı o zaman huzursuzluğun ele da. Yani şöyle bir durum var, bütün bu huzursuzluk olurken aslında Valar'ın da yani hiç haberi yok değildir. Bir huzursuzluktan falan haberleri vardır ama ilk tohumlar, Melhor'un ektiği ilk tohumlar öylesine gizlenmiştir ki Melhor'un becerisiyle. Valar bunun asıl sorumlusunun Melhor olduğuna, Manvi özellikle uyanmamıştır. Ama bu artık divanda silah çekme falan olduğu zaman iki kardeş arasında bir... ...kavga, yani ölümcül olabilecek bir kavga... Valinor'da bir kan dökme işine... ...gelebilecek bir durum olduğu zaman... ...iş yırından çıkmıştır artık. Hemen Mame şey yapar... ...Valmar'da... ...divanı kurar... ...ve Feyanov çağrılır divana. Derler ki yani... Başın, ...bu olayları neyse... ...bize isyanın, orta dünyaya gideceğim demen... ...kardeşinle silah çekme falan... Her şeyi anlat ve o divanda bu konuyla ilgili bütün ne olur, bütün şey, e, vanyardan ya da telinden alakalı birileri varsa, yani bu konu hakkında alakalı olan herkes davet edilmiştir. Zafer abi kardeşi bile kardeşe kırdırmış diyorum sana, kötü diyorum. Iyi ben iyi de, demiyorum. Ben de iyi demiyorum. <gülüyor> i̇yi Ama demiyorum. benim kadar nefret ettiğin söylenemez Valkurdan. Kötülük yaratıcıdır, ilerleticidir. Kötülük Belli olması oluyor. Bu bölümde bol bol gördük <gülüyor> örneğinde zaten. Bir de dikkatimi çeken bir şey var Zafer abi, şu divana gelmeden önce Hı. daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. E, Tolkien'in sessizlikle ilgili Hı. Hı. düşüncelerini. Doğru. Aslında konuşsalar bir arada olup karşılıklı konuşsalar. Her şey çözülecek. Evet evet şey o çok önemli hakikaten. Sessizliğin bir kötülüğü besledi, beslediği, kötülüğün oluştuğu bir tarla olduğu meselesi Tolkien'de çok sık karşımıza çıkar. Ve doğrudur yani iletişimsizlik. Yani üçüncü kişilerden e, haberdar olma durumu kötülüğü besleyenmiş şey, hakikaten. Yani çünkü kulaktan kulağa oynayan çocuklar gibi yani baştan Ahmet'li sonuçta nur hayat çıkması ve buna gülmek gibi bir şey aslında. Çünkü her şey büyüyor. Duyduğundan daha fazla iletiliyor. O kulaktan o kulağa geçerken ilk denilenle son söylenenin arasında büyük fark oluyor. İkisi de yani iki taraf, üç taraf, dört taraf birbiriyle konuşmadıkça sadece yalan yanlış bilgilerle birbirlerine karşı tavır oluşmaya başlıyor. Tolkien'de sessizlik bütün legendorumda sessiz kalma durumu şey çelişkili durumlarda e, gergin durumlarda kötülüğün büyümesine neden olan bir şeydir. Bu ne çok beslenmesine. önemlidir beslenmesine. Hı hı. Divana geldiğimizde Feonur'a şeyi emreder Mami. burada her şeyi anlat ve tamamen doğru bir şekilde anlat mesele neyse. Bütün bu anlatımlardan sonra ortaya çıkar ki bütün bunların böyle e, kargaşalığı, Noldo'daki Bölünmüşlüklerin, birbirlerine, kardeşlerinin arasındaki gerginliğin asıl sebebi Melkor. Melkor işlemiştir. Bu açığa çıkınca Tulkas direkt olarak Melkor'un peşine düşer. Tabii ki. Ben dedim ağzını burunla kırsaydım. Evet. Yanına Cem'i alıp Melkor'un peşine düşer. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Artık yanına mı almışlar, omuzuna mı <gülüyor> Bilmiyorum. Beraber giderler ama Melkor tabii kendisinin açığa çıktığını öğrendiği gibi saklanır. Tulkas onu çok harar bulamaz. Ama gene de bu kılıç çekme, Feanor'un kardeşini tehdit etmesi durumu ya da Valar'a karşı ben orta dünyaya gideceğim bilmem ne demesi cezasız kalacak bir durum değildir. Mandos kuralı mükemmel bir tespit yapar. Aslında olayın boşluğu, ben orta dünyaya gideceğim, özgür olacağım, efendisiz olacağım, ben burada tutsamın boşluğunu hükmüyle belli eder. Der ki, sen şayet burada bir esaretten bahsediyorsan, Amanda, Vala ve man kral diye, Arda'nın kralı da manvedir. Orada da esaret devam eder. Bu bağlamda özgür olamazsın. Çünkü buranın kralı manvedir. Sen Orta Dünya'ya da gitsen, Arda'ya da gitsen, kralı Oran'ın da kralı manvedir. Amanda dursan da, buranın kralı manvedir. Bu şekilde esareti tanımlarsan zaten senin esertin hiçbir zaman sonra ermez. Her zaman siz bunu dedikten sonra da şey hükmüne varırlar. 12 yıl, tabii bu 12 yıl bizim bildiğimiz 12 yıl değil. Tam bin, yani emin değilim, yani küsuratta yanılabilirim ama bir yıl 1670 gibi, 73 gibi seneye denk gelir bir şeyde. Ağaçlı bizim güneşin hesaplandığında. 12 yıl boyunca triyondan sürüleceksin. 12 yıl orada sen kendi işlerini yap, düşün, kendin hakkında oldunlaşmaya çalış, nerede hatta yaptığını bu. 12 yıl sonra yeniden hükümçen birinden bize gel. Şayet yaptığın hataları, yanlışlıkları, pişmanlığın olursa tekrar trilyona yerleşebilirsin. Ama 12 yıl boyunca trilyona girmen Ayrıldılar. Ayrıca. Feanur, o sırada Fingolfin gene erdemini ve büyüklüğünü gösterir der ki daha şey, süzgeye çıkmadan evvel karar verildi. ben abimi affettim, ben, benim suçlamam yoktur der. Ama Fionor ona rağmen çeker gider, yanına yedi oğlunu alır, karısını falan da şeyde bırakır. Tiryon da bırakır, almaz yanına. Şeyin kuzeyinde, Almanın hafif kuzeyinde, yukarısına doğru. Formos'ta yerleşir. Orada kendi evini kurar. Yedi oğluyla beraber küçük bir yerleşim yeri kurarlar. Orada yaşamaya başlar. Babası oğlana çok tutkundur filme. Öyle tutkundur ki dayanamaz oğlunun yanına yerleşmeye gider. Oğlunun yanına krallığı bırakıp gittiği zaman Fingolfin Noldor'un yöneticisi olur. Bu yüzden de aslında Melkor'un planı pratikte de tutmuştur. O dedikodusu biraz gerçeğe dönüşmüş gibidir. Farklı bir şekilde. Fingolf'in oranın yöneticisi olur. Kral da buraya gider. Orada yaşamaya başlar. Orada büyük dökümaneler yapar. Fëanor orada kendi silah işlerine falan ıı, devam eder. Hatta Mahda yani kayınpederi, eşi edin babası, büyük demirci. Fëanora bu demir işlerinin bütün inceliklerini, bütün güzelliklerini, bütün hünerlerini öğrettiğine pişmanıdır ve kendini kahreden yani yanlış adama öğrettim ben bunları değil. Tabii bütün bunların müsebbibi olan Melkor nerede? Topuk. Topuk. Doğru evet. topuk. Uzunca bir süre Tulkas arar, bulamaz, ama şey süzmektedir yani Melkor'u yakalım acaba sürmektedir. Bir anda Melkor şeyde biter. Formenos'ta Feanor'un evinde. Hı hı. Kapıyı çalar, Feanor dışarı çıkar. Ona çok dostça, çok samimice konuşmaya başlar, der ki ben Valar değil miyim, hem de Mamre kadar güçlü. Sen orta dünyaya gidip orada kendi krallıklarını kurmak istemiyor musun sen de seninle gelenler için? Ben sizi orta dünyaya götürürüm, der. Sen benimle gel, ben, ben de onlar kadar güçlüyüm, sana bu özgürlüğü, bu alanı veririm. Şeye çok kızgındır, Valar'a çok kızgındır Feyanor, direkt cevap vermez, Melkor'u da sevmez çünkü. Ama bir sessiz kalınca Melkor ikinci bir hamle yapayım da kendi tarafıma çekeyim diye der ki zaten senin silmarillerin burada değil mi? Valar buradayken onlar güvenlik altında değil ki onları gelip senden alabilirler. Hala konuşuyor. Şey yani. Evet. <gülüyor> Bunları deyince Feanor'un artık damarına basmış olur. Ben yapayım mı? Nasıl bağırıyor? <gülüyor> Söyleyeyim mi? Ya Defol git kapımdan. seni Mandosun hapishane kargısı Oldu mu? Bu durumda elini peliğine koymuş, şallarını toplamışmış. Ben de yapabilirim. Onu <gülüyor> deyince Feyenoğlu şey yapar, ayıkırır. Yani bu simbariyeri asıl isteyen Melkor olduğunu anlar. Senin dediğini ki ve eli belinde olmadan defol git kapından mandosun hapishane kargasın der. Bir elf tarafından aşağılanan Melkor, bir ayınur. Büyük kederle ve hınçla, nefretle oradan ayrılır. Bu konuşmayı gören film ve hemen Manve'ye ulak gönderir. Der <gülüyor> Melkor burada ve Feyenoğlu ayartmaya çalışıyor. Şey uşakları gelirken haber vermeye bu durumu, Melkor'un orada olduğunu söylemek için Manve'ye, Manve zaten Melkor'un bulunması, aranması için divanı toplamış durumdadır. Ullaklar bu haberi getirince Orome ve Tulkas direkt olarak Melkor'un peşine formona gitmeye başlarlar. Atılırlar Divan'ı bırakıp yakalamak için. O sırada Melkor şeye başlar. Kendini gri karanlık bir bulutsu şeye çevirir. Çünkü bedensizdir Hayrnurlar. İstedikleri şekilde girebilirler. Gerçi orta dünyaya geçtikten sonra Melkor şey yapamayacak, bu yetisini kaybedecek bir süre sonra. Onunla da yeni geldiğini bahsedeceğiz ama o an için öyle bir becerisi var. Valinor'un ağaçların ışığı daha boşlaşmıştır. Zaten e, Manve'nin divanı toplama sebebi de odur, bir terslik baldır. Melkor çevrededir, ağaçların ışığı azalmış, gölyelerin boyu artmıştır, bir kötülük asıl olmuştur, bellidir Valinor'da. Öyle yapar. E, bir sise dönüşür ve çok hızlı hareket eder böylece. Karekirya'dan geçtiğini duyar Tulkas'la Orom'e haber gelir oradan. Tir üstünden Yıldırım gibi gökyüzünden Alakoyen'de ku limanlarının ötesinden geçtiğinde Teleriaf'lerinden duyar bir karaltının ve oradan Araman'a doğru Aman'ın uzak kuzeyine doğru gittiği söylenir. Yakalayamazlar. Araştırmalar devam eder ama bulamazlar ve artık Valinor'un mutluluk, doğru. Günleri neredeyse sona ermiş ve akşamın alaca karanlığı çökmeye başlamıştı. O zaman ben istifamı verip <gülüyor> <gülüyor> birazdan yavaş yavaş yol yollayayım. Tabii şaka yapıyorum. Niye gidiyorum <gülüyor> Zafer? Seni hiç mahrum eder miyim kendim ben? <gülüyor> Aman Allah'ım. Zafer abi, bölümü bitirdik ama benim bu bölümle ilgili sana bir sorum olacak. <gülüyor> ee, sence Fiyano hey kötü bir mi? Kötü bir karakter mi? Ya öyle şey ki bu aslında derin bir mesele ki yani kötülüğün tanımı ne? Hani hakikaten bayağı ciddi bir felsefi mesele bu. Feyenoord kötülükleri neden olmuş biri ama kendi başına kötü biri mi? Kötülük yapmaktan hoşlanan biri mi? Öyle değil ama kötülüğe çok fazla neden olmuş birisi. Kötü şeylerin olmasına neden olmuş birisi. Çok hırslı birisi da kötülük nedenlerinden birisidir. Kibirli, kibir de kötülük yaratıcı bir şeydir. Hı hı. Kötülüğü yaratan e, şeylere, özelliklere sahip birisi haline dönüşür. Çünkü zaafları vardır ve zaaflar e, diğerlerinin zararını olsa da kendini takbir için kullanmayı gerektirir. Feanor bir bağlamda kötü biridir. Hı hı. Kötü bir elftir. Ama kötülük yapmaktan haz alan biri değildir. Yaptığı şeyler kötülüğe neden olmuş Yoksa hani onu öldüreyim, bunu keseyim, onun hakkını alayım gibi değildir olan. Kendi zaaflarının kölesi olmuş bir adamdır. Kendi kibrinin, kendi yeteneğini. Belki de taşıyamayacağı kadar büyük bir bilginin ve yeteneğin sonucu kendi sırtına yüklenmiş çok fazla şeyin altında ezilmiş birisidir. Ama bence kötülükten, kötü değil, kötülüğe neden bulamadır. Bencilliği birazcık etkili galiba tabii, tabii. bundan. Tamam Zafer abi. O zaman haftaya Silmarillion bölümlerinde tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere de.